Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık radyodayız. 95.0 kamusla güleşiyoruz. İslatsın soyum, saçma olacak <gülüyor> Olsun yok. <gülüyor> Öncesinde buluştuk ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Neyse çaktırma. <gülüyor> i̇yiyim, i̇yiyim ben iyiyim diyelim, iyi olalım Kerem'cim. Sen evet, nasılsın? Bugün hava çok güzel, iyiyim evet. Yanımızda badem de var kedimiz, ya, uzandı. Aslında konumuza uygun, hava güzel, yanımızda kedi var, ben de geçişi yapayım. böyle Yapacağım. Yapay gibi olmasın ama öyle değil gülden konuştuk. Efendim bu yayın döneminde malumunuz adlarla ilgili bir program yapıyoruz. Çeşitli başlıklarda konuştuk. Hatta geçen programın sonunda kalan bu yumuşak E, latif, nazik, e, müşfik sözcüklere e, dair, o sözcüklerden isim edinmeye dair konuşmuştuk. Birkaç da sözcüğümüz kaldı, devam edeceğiz. Ben sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım sen devam et. Çünkü evet. Kamusla Güreş email adresimiz var, Kamusla Güreş Instagram adresimiz var, Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Aynı zamanda podcastlerin tamamında varız, Allah şükür diyerekten. <gülüyor> Sana pası verimliydi. Pekala, aldım pası efendim. E, malumunuz birkaç program bu e, Esen Gürleyen, e, savaşla, askerlikle, şiddet şiddet ya da vahşi hayvanlarla Yitip, ilgili... Martip. Evet, evet e, sözcüklerle Cengahver. ilgilenmiştik. Bunları da kendi içinde ayırmıştık tabii yani e, bütün hepsinin illa olumsuz bir tanısı olmayabileceğine hatta Kant'ın yüce kavramından bahsedip sonra da ters köşeye geçip artık daha yumuşaklık ifade eden sözcüklere geçmiştik sözcüğümüz kaldı. E, hemen müşrikle başlamak istiyorum. Hmm. E, Müşrik şefkat kökünden geliyor hmm. e, aslında. Evet. E, anlamı çok açık. Hani vermeye e, gerek yok. E, onun dışında Adil ve Adile isimleri var. E, malum demiştik Arapça böyle dişil ve erkek e, kelimeler üreten bir Dil hmm. adil erkeği adile onun dişili oluyor ve adalet sözcüğünü tabii ki bize hemen çağrıştırıyor söylüyor. Bizim bildiğimiz muadil sözcüğü mesela gene bu hmm. adil kökünden gelmiş eşitlikle ilgili bir anlam ifade ediyor. Sonra Ozan ismi çok da yaygındır. Eski Türkçeden gelen bir sözcük aslında oz İleri ve öne geçmek anlamına geliyor. Aslında daha önceden Orta Anadolu Türkçesinde, eski Türkçede gamgen eki geliyormuş. Ozganken sonra g düşerek ozan Hı. olmuş. Bu ee, senin kelime olmuş gibi geldi bana. Değil mi? E, anlam olarak böyle böyle edebiyata yaklaşması var. <gülüyor> hem o anlamda hem de birebir olarak sözcüğün temel anlamı böyle işte yumuşaklığı, o böyle hafifliği, değil mi? Hissettirdiği için. Ee, e yani şairane evet evet yani tek başına ozgana bakınca evet. e, bizde uyandırdığı sessel çağrışımın dışında anlamına baktığımızda ama bir de ozanın çok geçmiş yüzyıllarda e, bizim şu an bildiğimiz şair anlamı dışında şaman gibi bir görevi de olduğunu, Aha. yani o e, toplumun ileri gelenlerinden olduğunu, bir takım birlikte toplandıkları e, şeylerde e, artık geleneksel e, törenlerde diyelim, e, ne yaptığını düşündüğümüzde de ileri ve öne geçmenin bir anlamı e, anlaşılır oluyor. Yani Aha. sırf şiir olarak baktığımızda değil ama, Evet, o törenlerde... Köt olarak baktığınız zaman... Evet, birileri ve bir öne geçen biri gibi. Ve işte Candan, Sevgi, Uysal, Uğur gibi isimleri de bu daha şefkatli ve yumuşak adlara ekleyebiliriz. Çok daha uzun bir liste var tabii ama... Şimdi burada bizim Kerem'le şöyle bir fikri tartışmamız oldu. Kerem dedi ki, böyle... Olumlu, ılımlı kelimelerden bahsediyorken oradan doğaya geçiverelim dedi. Doğa da böyle insana iyi gelen, olumlu, pozitif bir şey. Hı. Bana hatta saydı bir takım şeyler. İşte dedi ki yağmur, güneş, ceylan falan. Ben böyle gıcıklık ettim değil mi Kerem? <gülüyor> ya gıcıklık sayma ama <gülüyor> aslında daha haklı bir yönden bakıyorsun. Ancak insanlar sanırım isim koyarken e, bu bizim biraz sonra listeleyeceğimiz olan isimleri, e, kelimeleri. E, düşünürken sanırım e, biraz daha hani o, onlara iyi gelen daha böyle e, işte örneğin işte güneş kelimesini e, parıldayan, ışıldayan işte hayat veren, hayat veren anlamında kullanıyorlar. E, e, Ama ben ne yaptım Kerem? E, sen şöyle <gülüyor> <gülüyor> şimdi hani güneşin tabii yani birçok boyutu var diye düşündüm. Hatta aramızda şakalaştık da hatta e, internet üzerinden Bir iki ilginç karikatür, karikatür izledik. E, tabii hani belki bizim coğrafyamızda daha iklim şartlarının daha yumuşak geçişli olduğu yerlerde Güneş isminin daha böyle benim dediğim anlamda e, anlamı ortaya çıkabilir ama yani farzı misal çölde ya da ne bileyim Hatta da, bazen Orta Anadolu'da, Anadolu'da, Anadolu'da Yağmur'un yağmadığı işte evet Güneş bazen işte. insanların hani illallah dediği de bir şey olabilir ee, o anlamda düşündüğün zaman cilt yani bir yönü var hakikaten. Evet, ben böyle Kerem'i e, tabir caizse deli ettim sevgili dinleyiciler. Şimdi güneş diyor öyle deme çatır çatır işte kurak ürün alamamışlar. Güneş olumlu bir şeymiş. İşte yağmur diyor Sosuz öyle <Sosuz>. deme sel var su falan <gülüyor> şeklinde. Ceylan diyor. işte o zaten avlanan e, bir hayvan. Bahşiş <gülüyor> hayvanlar yiyorlar, avcılar avlıyorlar falan gibi. Basiretsiz, öyle... beceriksiz. Geliyor aslan pençeyi. Vuruyor, geçiyor. Yani bütün bu isimlerin diye ki Ceylan'daki zerafetin, yağmurdaki bereket bolluğun, güneşteki hayat vericiliğin tabii ki farkında olmakla birlikte bu ikincil anlamları da düşünmek gerekir diye konuştuk. Bunun üzerinden aslında doğadan adları neye göre, niye veriyoruzla ilgili biraz başlayıp sonra seçtiğimiz birkaç sözcük üzerinde i̇şte daralabiliriz. İyi gelen şeyler dedik ya insanlara dediğim gibi iyi gelen şeyler üzerinden insanlar isimleri koyuyorlar gibi geliyor bana. Hı. İlkin Oy öyle bir motivasyonları var, başka tabii kategorize edeceğimiz alanlar da var. Sen de zaten Doğru. almışsın. Doğru. Yani e, daha daha da ilkim belki. Yani çok doğayla iç içe yaşanan göçebe, avcı toplumlardan hı hı, evet. girinen dönemler hatta yerleşik olunduğunda da şimdiki şehir hayatı gibi olmayan çok daha fazla tabiatla iç içe yaşantılarda doğa o kadar etkin ve hayatının içindeki insanın hı hı. bazen tapıyor doğanın bazı parçalarına bazen çok faydalanıyor. Hı bir oradan gelen alışkanlık gelenek ha, ha. var. E bir şimdi tam ters köşe 20. 21. yüzyılda da şehirleşmeyle doğadan o kadar ayrı düştük ve dahi, ayağımı tapalım diyorsunuz ve dahi ya. <gülüyor> <gülüyor> yok dahi da yok ettik ki. Bu sefer de o gitmekte olan doğaya bir övgü, sevgi, ha. orada olmak isteme arzusu gibi Vallahi bir şey var evet. gibi. Sonra kendi içinde bakınca da. Yani ne var? Biz kelimeleri biraz böyle istifleyip ayırdık Kerem'le. Şimdi gökyüzü ile ilgili olanlar var. Evet. İşte güneş gibi, ay gibi, yıldız gibi, değil mi? Evet. Bulut, takımer gibi. kamer evet. gibi. Evet. Ve gökyüzü çok uzun yıllar insanın hayatında böyle çok etkili, onu korkutan, olağanüstü nasıl diyeyim? Bilinmezlikle belirsizliğinden... işte, kalmıştı biz insanlar fırtınaya, kasırgaya bakarken bir yandan gerçekten inanılmaz bir huşu duygusu böyle bir, bir, bir öyle estetik ha, olarak evet. bir yücelik duygusu hissederken bir yandan da korkuyor tabii. Evet, yani. kantın yüce korkuyor gibi. ve amanlandırılmadığı şeylere dair. Ee, bir, bir takım hani yeni yeni anlamlar bulmaya çalışıyor belki. afetlerde böyle. Afetlerin dışında gökyüzünün kendisi de bütün güneşi, ayı, gezegenleri, yıldızlarıyla gene evet. büyük bir etki yaratıyor. Sonra tabii yeryüzüyle ilgili olan doğa parçaları var. Yani bu işte deniz olsun, ırmak olsun, kaya olsun... Hı -hı. E, Ayrıca doğa olayları ki bundan geçen haftalarda da çok bahsettik. Ee, hepsi e, yani sadece bu fırtına, kasırga yağmur olması gerekmiyor. İşte e, ilk sözcükleri seçerken işte tan, ufuk, şafak gibi şeyler aslında bunlar... Doğa değil. Tamam. Çınar ya da ceylan deyince tam doğanın parçası ama yani güneşin batışı ve doğuşu o kadar etkilemiş ki insanı ona dair pek çok isim üretmiş. Tabii, tabii şarkı var üretmiş, şiirler, üretmiş türküler, Seher Leyi ilgili halk. Çok geçerdim mi? Halk türküsü şeyinde yani kültürün, halk müziği kültüründe epey bir türkü vardır. Doğru. Seher. Seher yıldızı aklıma geldi. Evet, Seher Yeli. Seher Yeli. Seher Vakti ile başlayan. Evet. Bir de özel yer adları var. Aslında bunların hepsi doğa parçası. Yani işte Ural'dan Yalvaç'a, Ilgaz'dan Fırat'a giden uzun bir liste çıkarabiliriz. Yanlarında, yörelerinde yaşadıkları, onlara hayat veren, bazen taşıp hayat alan Hı -hı. ya da çok yüce gördükleri bir sürü yer adı da insan ismi olmuş. Biraz bunlardan e, başlayarak gidelim dedik. Kelimelere geçebiliriz ama parçanın zamanını en iyi tespit eden sen oluyorsun Kerem. Geldik programın ortasına. E, bu kez erken girmiş olalım o zaman sen şarkıyı takdim etsizler sevgili dinle emrinimize. Edeyim. Efendim yine tabii içinde isim geçen bir e, parça seçtik. E, Brad'den geliyor. Didn't even know her name. Merhabalar tekrar kamusta güreşteyiz. Açık radyo 95.0'dayız. Kelimelere bakıyorduk, gökyüzüne baktık. Gökyüzüne, ne? göğe vardır. göğe bakmadıra. Göğe bakmadıra, evet. <gülüyor> göğe bakınca o neler neler görüyorsun? Yani. Neler... <gülüyor> Efendim ay görüyoruz, ay görüyoruz, bulut görüyoruz, gök görüyoruz, güneş görüyoruz, değil mi? Hale var. Yıldız görüyoruz. Kamer var, yıldız var. E, Hilal var. Bakalım. Başlayalım. bir. Ay, ayla ilgili pek aslında biz eski Türkçe nişan yandan çok fazla detaylı bir açıklama yok. Sende var mı? Ben de İsme Sike'yi Türk dil etimolojik sözlüğü var malumunuz. Bende de Türkçe kökeni olduğu e, eski Türkçe sözlüklerde ay yani y değil i harfli biçimi de Hı -hı. E, varmış. E, ünlem olan e, benzeri ayla bir eş söz konusu deniyor ve e, başka dillerde nasıl eee söylendiğine oh, bakmış. Benzeyenler de var, hiç benzemeyenler de var. Sümercede adu, Pol Polonya dilinde ay, Sanskritçe'de agni, Estonyaca'da ea. Hep böyle bizdeki gibi kısa ve içinde mutlaka A harfi bulunan şeyler aydınlıkla ve ışıkla ilgili anlamına da geliyormuş. Hititçe'de armaz, sonra değişiyor artık. Arapça'da kamer, Farsça'da mah, Almancada Mond, eee Latince'de Luna, Fransızca'da Lune, e Lund diye راهte راهus diliyor. İspanyolca'da gene Luna, İtalyanca'da gene aynı Luna. Eee Grekçe'de Selene, e, böyle. Selena'yı aynı aynı zamanda. Evet, aynı şeyse. Bulut yine Eski Türkçe bulut'tan geliyor. İşte bu kelimesi var Eski Türkçe. Buhar, bu anlamları da var aynı zamanca zamanda. Bu eski Türkçe bu buhar ile anlam ilişkisi açık ise de diyor yapısal ilgi belirsizdir demiş bu bulutla ilgili. Hmm. Devam et istersen bulut varsa sende. Bende de var. Bende bulu da çok uzun bir yer ayırmış İzmet Seke Eyüboğlu. E, belli bölümleri e, paylaşayım. E, burada Türkçe bulmaktaki bul'dan türetildiğine söylemiş. Hmm, e, bulmaktan bulu sonra ona da T2 geliyor. İşte Anlamı bizim bugün bildiğimiz anlamda uzayda görülen bulaşmış su kabarcıklarının oluşturduğu bir kat yani. Bulutun sonundaki tesisinin çoğul iki olduğunu, bu nedenle sözcüğün aslında bulu biçiminde olup sonra o çoğul olan tesisini aldığını ifade etmiş. Şimdi bütün yazdıkları neredeyse... Bir sayfa Bulut'la ilerlemiş, büyük ölçüde kendi tahminleri ve eski metinlere bakarak e, Bulut'un nereden gelip nereye gittiğiyle ilgili bir açıklama. E, Kaşkarlı'da mesela Bulut diye de geçiyormuş. Kaşkarlı'nın Divanı Lügatü Türk'ünde, keza Uygurca'da da karşımıza çıkıyormuş. E, demiş ki açık bir biçimde bize kalırsa Bulut'un kökeni ortaya çıkmak, olmak, bir yerde bulunmak, var olmak, bir yerde durmak gibi bir anlamdan türetilmiştir e, demiş e, ve hani t'nin çoğul eki olmayabileceği e, ifadesi de verilmiş. Diğer dillerdeki e, bulutlara bakıyoruz bizim buluta benzeyen bir şey e, göremedim ben e, bizimle e, kardeş diller ya da Türkçenin eski hallerindeki işte Alişir Nevaide bulut diye karşımıza çıkıyor yani e, Gene işte bulut ve bulut söyleyişleri var ama yabancı dillerde çok farklı. Nube var, oaj var, nabhah var, nebhos var. Başka bir kökenden türüyorlar. Ben de böyle. Gök kelimesine baktım. Yine nişanyan sözlükte. Türkler derin kurşuni rengini anlatmak için köp, köp derken oğuzlar Köm kök derlermiş. Kök sözcüğü kurşin anlamına gelir diyor. Göm gök, kapkara gibi koyu renk, bozuk renk anlamları var. Eski Türkçe kök, gök gözü mavi anlamında var. Eski Türkçe köt kaldırmak ve köt sırt sözcükleriyle kökteş olduğu düşünülebilir demiş Nişanyan. Bu ilginç Anadolu ağızlarında yaşayan gökçe sözcüğü edebi kaynaklarda mavi anlamına gelirken Aslında yer adlarında daima yeşil anlamına gelir. Buna dair de örnekler vermişti. İşte gökçe Ovacık gibi, Gökçe Dere gibi örnekler vermiş. Bu da ilginç oldu. Değil mi? Ben de Gökçe deyince hep öyle mavi düşündüm ama yeşil, e, evet. yer adlarında daima yeşil anlamına gelir demiş. Gökçe Dere, evet hmm. gök gözlü denir bazılarına. Hmm. İsmet Seke İboğlu'nda da gene e, başka dillerdeki anlamlarıyla beraber tabii ki senin söylediğin gibi eski Türkçe kökten geliyor. Sonra o KG oluyor. Ee, Moğolca'da kukunun gök, kukenin gök mavisi anlamına geldiğini görüyoruz. Sümerce'de. Kik ve Gik kullanımları var. Hmm. Ee, gene Sümercede guk gök mavisi manasına geliyor. Arapçada sema değişiyor artık. Yani hmm. Türkçe dillerinde bugün kullandığımıza benzer. Almancada himmel. Eee Latince'de caelum. İspanyolcada cielo, İtalyancada da aynı şekilde. Sanskritçe de keto Aynı zamanda açıklık parlaklık manasına geliyormuş. Hmm. E, bugün isim olarak verdiğimiz Asuman e, Farsça. Tabii Gök tek başına Gök isimli insan tanımıyorum ben ama Gök'ten Gök kökünden türemiş, türemiş. Evet, çok fazla evet, isim var. O yüzden var. Göksel, zaten bahsediyoruz. Gökçe, Gök Gök şey, Gök Ay, Gökhan, Gökhan, Gökhan. Say say Gök gitmez. Çok var. Göklü çok var. Adına. Göklü evet. Aylı, aylı da günlü. Çok var. Evet. Evet. Da o zaten. ay doğru mu anlamadı? At aya adıyla patına içerse ay ismine rastladın mı? Ay hayır. Tek başına ay duymadım. Yani evet. hilal duydum tabii ama evet. ay hayır. Ay hayır. Peki. Ay hayır. Eee <gülüyor> <gülüyor> peki o zaman güneşe baktın. Güneş yine eski Türkçe. Bunu ben bilmiyordum açıkçası. Sen bilmemek değil de bence üzerine düşünmelisin. Yani üzerine düşünelim. Ya gün kökünden geldiğini hakikaten hiç düşünmemişim. Böyle bir Farsça, yine Arapça, Aramice, Süryanice Bir kök beklerken eski Türkçe günden işte güne hakikaten basitmiş. Bas, ışımaktan da ış eki eklenerek e, türüyor işte güneş kelimesi. Işımaktan mı? Evet. Işımaktan artı ış eki. Gün günün ışıması güneş. Ha ama demiş eş. Nişan yanıyor. Peki. O zamanla güneşe dönüşüyor. Hadi. Işımaktan ış, gınıştan güneş gibi oluyor yani. Gün ışığından güneş. Ha anladım. Tamam. Ben de böyle Evet, ış iş, eş gibi bir ek mi diye düşünmüştüm. Ek Yok. gibi değil aslında bir anlamda anladı. Ben de bunu düşünmemişim ha, mesela. Evet. Tamam gün güneşle dönüyor ama her gün 1 24 saat. Evet cancağız. E halek e, sözcüğü. Ben de güneşe baktı mı güneşe? Evet. Buyurun güneşe bakalım tabii. Yani ismeseki iyi buğulunda bu e, doğayla ilgili bizim seçtiğimiz sözcükler çok uzun gidiyor. İçinden seçerek gidiyorum. Aynı tabii şey eski Türkçe. Küymekten diyor burada. Ne ne diyor? Küymek. Küymek. Küymek yanmak demekmiş. Hmm. Yanmak, oradan ha, Yanmak. Güzel. Evet. Ne oradan ]miş. küyeş, küneş, güneş olmuştur diyor. Zaman zaman hep konuşuyoruz bunu sevgili dinleyicilerimiz. E, etimolojik sözlükler bazen birbirleriyle çelişiyorlar. Evet. Başka başka sözlükler. Anlamlar yükleniyor. Çünkü bir kısım sözcüklerin hangi kökten geldiği çok daha açık sözcükler. Herkes için ortak ve belirgin bir şey. Öyle olmadığında e, farklı diller, e, farklı e, tahminler üzerine bambaşka şeyler söylenebiliyor. Hı -hı. Ben devam ediyorum. Ya kök hocam. anlamı, sen Titse'ye bakıyorsun bu arada ya, galiba. Merak ettim öyle Bak, deyince. Evet Titse ne demiş diyorsun? Değişiyor deyince. İsme sekiyeye oldu kök küneş, anlamına. Küneşten geliyor diyor. Aynı buradaki gibi mi? Hı -hı. Ama güneş neyden geliyor? Buradaki gibi küymekten mi geliyor? Yakan, Hı -hı. yanan, ısıtan, kavuran, parlayan. Şimdi bakıyorum burada ayrıntılı bir bilgi vermemiş. Anlam genişlemesiyle aydınlatan ve ışık saçan demiş. Oradan küy ve köy kökünün eski Türk ağızlarında YN seslerinde görülen karşılıklı dönüşümle değişik söyleyişleri olduğu. O yüzden hani bu işte keyle halinden ve bundan türemiş başka şeylerden de sözcüklerden de örnekler vermiş. Küntüz, işte künük mesela gümüş parlaklığı anlamına gelen bir şeymiş. Küydürmek, yaktırmak demekmiş. Köymek, kavrulmak demekmiş. Sanki buradaki anlam kökü daha e, manalı gibi görünüyor. Mesela e, Kaşgarlı'da kuyaş e, güneş anlamında kullanılmış. Kuyaş, küyeş, güneş, güneş şeklinde bir gidiş düşünülebilir. E, Batı dillerinde çok daha farklı. Yani Latincede sol, İspanyolca'da da aynı şekilde, İtalyanca'da sole, e, Grekçe'de elios, helios. Hı hı. Arapça'da şems e, şeklinde ilerliyor böyle. Gök Gözümdekiler. Güzelmiş hikayesi. Hale'ye baktım. Hale arapça Farsça hala. Ayla anlamı var. Eski Yunanca Ayyos, Daire, e, pardon Aloz, Daire, Çember, Ay ve Güneş'in yüzü. işte Aziz tasvirlerinde görülen hale aynı anlamda İngilizce Halo nih nihay olarak da Yunanca'dan alınmıştır demiş. E, Kamera baktım aynı zamanda. Aynı. E, arapça yine kamardan geliyor. Yine Ay anlamı var. Bir de Yıldız ve Hilal'e de bakayım. Sen de sanırım örnek olacak. Ben de aslında programın sonu gelmiş gibi. Gene uyarılıyoruz. İstersen ben Onu Yıldız da. ve Hilal'i bitireyim. Söyle, Haftaya evet. tekrar bakalım. Evet. Yıldız, daha devam edelim. Şu yanında eski Türkçe yultuz ve yuduz kelimeleri var. Oradan yıldıza dönüştüğünü. Evet. Eski Türkçe yula, Moğolca zula kelimeleri de ışık kandil demek. Bunu örneklemiş. Oradan belki türeyebileceğine dair bir bilgi var burada. Hilal kelimesine baktım. Bu Arapça hellel kökünden gelen hilal, yeni ay hilal sözcüğünden anlatılır. Aslında bu sözcük İbranice hellel kökünden gelen halal yani ışımak, parlamak fiiliyle eş kökenlidir demiş Nişanyen. Bu fiil de akatça aynı anlıma gelen ellu fiiliyle eş kökenlidir. Demiş. Aslında Kerem kesiyor Kerem. gibi oluyor ama şöyle ki e, dinleyicilerimize sözümüz olsun burada da kesmiş olalım. E, prodüksiyonda sevgili benim, Selahattin var. Korumu kesiyorsun, ha? sözümü kesiyorsun. Ney kesiyorsun? Programı kesmiyorum, sözünü kesiyorum. Valla şöyle Yıldız'da gene bir ayrım var İsmet ki Aybolu ile programı öyle tekrar yıldızla başlayalım bence. Yıldızlı bir de türkü mü çalsak acaba diyecektim ama yok. O, neyse konseptim evet. var. Ab dedik, evet. Ab dedik, adan gideceğiz. Inatçıyız. Obsesyon. Peki. Efendim o zaman iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Işıyan güzel bir haftanız olsun. Parıl parıl, pırıl pırıl. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.